Kursağımda takılı kaldı Gözlerim teraş simsali Her ölenle ağladı Pervasız senin gözüm aldı Kolada martın o dost mağduru Melty, minna, ayıldı Ve yalnız duyandı Suskunluğum milletimdi Yokluğum vardı kanattı Kendimi limana bağladım Uçar attım halattı Kararlarım ve kesin seçime Bütünü eşittim hayattı Bacaklarım kırıldı atın koluma kanattı Kanat Burun buruna geldim seni Bulmak için her belaya Düşündüm üç yıllar ayla Küs mü mecnun ya sarkıtırım Çarpar ayağıma, beyaz saçlar makasya Çalmış kokunu lavanta Vadeli yıllar karanlıktan Korkmayı sana yasaklatır Ve 20 senede uzayan saçı Küçük bir bit makaslaşır İki çocuğum olsa Koştur. Yine boşa döndü bu dünya Yine sona sardı aynı kaset Bıktı Bu monotonluk maratonu unutun içime düşünce koştu Yenip bir denizin dibine çökmüş bir hazine Aşk denen, kafilen bir avulur aniden Bir kalp değeri hükmeden. hükmeden de uzaklı olsun derdim körpecik çocukken Gücümü toplamam gerekti, ve aldanışımı yaşarken Köprünüşümü seyreden melekler gibidir sükunet Tam kendimi toplamışken önüme çıkar Hücme hücme derken korkup kaçar cesaret Felaket sarsılışımı izler cesedi çevirir esaret Yardım et bir iğne vur ve sönsün acımı yangını Güneş olsa yağmur kurusu ayıltamaz bu baygını Çok zorladım şansımı ve yatıştırdım hırsımı Yaşama kafa tutarken kafamı kırdı cadının çılsımı Hileden uzak bu adama sille vurma yazıktır İlle çilemi çekmem lazım doğru yüzüme dargındır Bille gerisi mühim değil sevgim sana özel ve saftır Bugüne dek istediğim günaha istirhamım tek bir haftır mix stap için için anlatmanımı biçim biçim her neşe bir için ve içmemişim edenişim daha yürü çıkılırsin bitmek bilmez tenbecizim yüzüm herresinde karanlık karamsar bir çizim Rock, yine boşa döndü bu dünya yine sona sardı aynı kaşe bıktım bu bono tanık maratonu unutanı içime düşünce koştu. Rock, yine boşa dön Tonluk maratonu unutanı içime düşünce koştu.